Birisi soruyor, tek bir oğlum var, bulalım halinde, efendim iyi olması istiyoruz diyor, Allah şifa versin. Bazen çeşitli böyle haller oluyor insanlara, Allah sırada afiyet versin. Birisi diyor ki ben çok zor durumdayım, İslami bir yuva kurmak istiyorum fakat kaderim açılmıyor, kaderimin açılması için dua ediniz. Kaderin açılmaması diye bir şey yoktur kader böyle olduğundan böyle olmuş şimdiye kadar. Yani evlenememiş. Ama zamanı sabretmek lazım. Açılmıyor diye bir şey yok. Dua etmek lazım. Allah hayırlı kimseyle hayırlı yuva kurmayı cümlemizin evlatlarına nasip eylesin. Amin. Birisi daha aynı şikayette. Efendim birisi de kursta okuyormuş. Hafızasının kuvvetlenmesi için dua istiyor. Tabi hafıza alime en çok lazım olan şeydir. Duyduğunu Muhafaza edecek ki alim olabilsin. Allah hayırlı hafızalar, hayırlı ilimler nasip etsin. <gülüyor> Birisi bir dergide bir şey okumuş. Efendim, Esat Coşan Hoca, Hacı bektaş Sünnidir dedi. Sonra Balım Sultan Aleviliği sokmuştur dedi. Oysa Balım Sultan Aleviler tekkeden kovan kişidir diyor. Efendim demiş, bilginizi arz ederim demiş. Yani kitaplar öyle söylüyor, Balım Sultan'ın biraz e, böyle Bektaşi tekkesine şimdiki bu hali şey yaptığını söylüyor. Birilerini kovmuştur ama şimdi de tam böyle ehli çizgisinde değil. Ama Hacı Bektaşi Veli kendisi içki içmiyor. İçkinin alahinde şimdikiler Hacı Bektaş anlarken içki içiyorlar. Nereden çıktı bu yanlışlık? İçki haram, Hacı Bektaş haram diyor, içilmesin diyor. Bektaşi niye içiyor? bir yerde bir başlangıç noktası var kimse artık bilmiyoruz ama kitaplar öyle yazmış ben demedim yani kitaplar filanca yapmıştır Hacı Bektaş'ta değil diyorlar Hacı Bektaş'ın sünni inançta olduğunu kitabı gösteriyor ben öyle yazdım doğru birisinin abisinin kalbi rahatsızmış ağrıyormuş Allah şifa versin bütün hastalarımızla beraber birisi diyor ki bizler ihvanınız olarak ispat turizmin turizmi arkadaşları tavsiye ettik fakat onlar bu işin ehli kimseler değil bizi mahcup ediyorlar iki defa havaalanına geri gittiler bu kadar acizlik olmaz şimdi bu öyle acizlik macizlik değil bu 30 bin hacının problemi vize vermiyor Suud hükümeti vize vermiyor kota koymuş tahdit koymuş ben buradan ibadet yapacağım hacca gireceğim o imzayı atacak pasaporta öyle gidilecek memleketine almıyor aksi takdirde vize olmayınca uçağa bindirmiyor vize vermiyor ve mübarek yani Allah'ın ibadetini yapmaya gidiyoruz. Ne yapalım? Geçen sene vizeyi almıştık. Bu sene aldığımız yerden vize vermediler. Yani alacağız diye şey yaptık, vermediler. Bir kardeşimiz o diyerde, bir kardeşimiz öteki diyerde, bir kardeşimiz başka diyerde. Hepsi bir başka yabancı ülkeye uçtu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Dua edin yine inşallah bu hacılar yolda kalmasın. Vizelerini oradan veya buradan alıp götürmeye tel döküyoruz. Uykusuz gece eve gelmiyor kardeşlerimiz. Yani bu işi beceremiyorlar meselesi değil. Her şey hazır. Bizden yana her şey yapılmış. Suud elçiliği bize vermiyor. İran'a İran 120 milyon şey vermiş, kota, 120 bin kota vermiş. Bize 60 bin kota vermiş. Nüfuslarımız aynı. E niye benim 30 bin kardeşim hacca niyetlenmiş, niye gidemezsin? Niye tahsis koyuyorsun? Bu kadar gider, bu kadar gidemez. Yani sen o memleketi idare ediyorsan, ibadeti engellemeye hakkın yok ki. Efendim çok kalabalık oluyor da, izdahım oluyor da, bilmem ne oluyor da. O zaman başka ülkelerin kotaları dolmamış oluyor, onlara say. Yani bütün herkese kota tahsis etmişsin, toplamı iki milyon ediyor. E iki milyon gelmiyor, bir buçuk milyon geliyor. Ver bu otuz binin şeyini Türkiye'ye, ver ver yani kaydır, o kadar aklın yok mu? Biz Almanya'dan gittik vize alma, vermiyor. Almanya'da oturumu yoksa vize vermem diyor. Ediyor diyor şimdi bu adam bu sene ihtiyar hacca gidemezse, bir dahaki seneye de yaşamazsa hac vazifesini yapmamış olarak ölecek ama sen sebep oldun, imza atmadın ey konsolos, ey elçi diye. Söylüyor, Söylemiş, bana ne diyormuş adam, bana ne. Yani ne olursa olsun diyormuş. Şimdi burada kusur, kusur bizde kusur bize değil. Biz geçen sene aldık ve her gittiğimiz sene de bizim kardeşlerimiz orada hizmeti güzel yaptılar. Biliyorlar herkes, görenler bu mukayesel olarak biliyor. Güzel hizmetler yapıldığı ve diyanetin organizasyonundan daha mükemmel olduğunu herkes söylüyor. Yani bir kişi değil, beş kişi değil. şahittir. Şimdi bir vize problemimiz var. Halletmek üzereyiz. Ama bütün Müslümanların üzerine Kendisi bu sene hacı gitmeyen Müslümanlar bile bu meselenin üzerine eğilip bunun ayıptır, günahtır diye sözünü yapmalı ve nasihatini şeye efendim suya iletmeli, elçiliğe yaz yazmalı bence Demek ki ayıptır sizim gibi yaptınız, günahdır. Neden? Vemen azlamo mim men mena a messajid Allahı en yüz kere <gülüyor> fi hesmuhu ve se fi Ayet-kârla böyle buyruluyor. Ne kadar zalimdir o insanlar? Bunlardan daha zalimi var mıdır ki? Mescitlerde Allah'a ibadet yaptırmıyor ve o mescitlerin harap olmasına sebep oluyor, diyor. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de. Yani, demek ki mescitlerde namaz kılmasını engellemek, mescitlerin maddeten ve manen harabiyetine sebep vermek, sebebiyet vermek çok büyük bir zulüm oluyor, çok büyük bir günah oluyor diye bu ayet-i bildiriliyor. Şimdi düşünelim. Mescitte namaz kıldırmamak bile çok büyük bir zulüm ve günahsa, dünyanın her yerinde çok mescit var. İstanbul'da yüzlerce, binden fazla binlerce mescit var. Bu mescit kapalıysa giderim öbür tarafta kılarım. Mescit kapalıysa caddeye kartonu koyarım. Allahu ekber kıbleye dönerim. Çimen, çimenin üstünde namaz kılarım ama Mescit çok çünkü. Kabe'ye gidemezsem ben ne yapacağım? Burada Kabe bina edemem ki. Kabe bir tane. O halde mecbur. O halde ona ibadet için gitmeyi engellemek zulmün en büyüğü. Ama kimse bir şey Söylemiyor, susuyor. Söylemiyor. Proteste etmiyor. Yaptığınız doğru değil. Bunun bir çaresini bulun demiyor. Saray yapacağına şey yap demiyor. Efendim burada hacıların daha geniş bir şekilde kalabalık da olsa ibadetini yapabileceği bir sistem geliştir demiyor. Susuyor herkes. Halbuki emr-i maruf, nehy-i hakkı söylemek gerekiyor. Tamam mı? Yani bu, bu kusur bizde değil. Bu kusur Nihayet biz tabii çırpınacağız, uğraşacağız, Allah'ın izniyle bu izni alacağız ama alamazsak ne yaparız? Buyurun paranızı deriz, yani kimsenin parası yanmaz. Biz bu şirketi şu bakımdan kurduk muhterem kardeşlerim, evet İspadiye Turizm Şirketi diye bir şirket kurduk. Şu camimiz, şu kardeşlerimiz hacca gidersek beraber olalım diye kurduk, yoksa başka şeyden değil. Ağladılar bazı gençler. hocam dağınık dağınık gidiyoruz, başka başka yerlerde oluyoruz, birbirimizi göremiyoruz, ne olur bir şey yapın dediler yaptık e yaptık şimdi ne yapalım her türlü hazırlığımız tamam bizim efendim paradan da geçtik zarara da razıyız yeter ki kardeşlerimiz vize alsın gidelim kar peşinde de değiliz e, vize vermiyor ne yapayım ben şimdi ne yapsın bu kardeşlerimiz yani becerememek diye bir şey yok kota vermiş her şirkete 50 tane benim, benim 1600 tane şeyim var hacım var kişinin şu kadar hacısı var, 30 bin hacı açıktı. 30 bin hacı. Yani ben kendim hacı kardeşlerime inşallah Türkiye dışındaki kaç memlekete ihvanımı gönderdim, uçaklara bindirdim, ceplerine paraları koydum, oradan işleri halletsinler diye çalışıyorlar. Dua edin, müspet sonuç gelsin. Ama ben halletsem yine yüreğim yaralı kalacak. Neden? E, 30 bin kişiden efendim, 28.000 kişi gene gidemeyecek. Yazık değil mi? Yani ben götüreceğim bana müracaat eden hacılarımı Allah'ın izniyle ama ötekilere yazık değil mi? Gidemeyenlere. Havaalanına kadar gelip de efendim hazırlığını yapıp da bu sene hiç gidememek. Yani gidip, gidip, geri dönüp tekrar giderse gene bir şey değil. Bu hacim cilvesi. Olur böyle şeyler. Şeyde de e, karayolu hudut kapısında da bugün gazetelerde vardı. Bir şeyler olmuş gene. Efendim Kimisi ne yapsın? Kasap olarak gidiyor. Kasap değil. Hacı olarak gidecek ama ne yapsın? Kasap vizesiyle gidiyor. Bu sefer bizim hükümet vay sen hem kasap ıı, işçi olarak gidiyorsun, efendim, hem de konut fonu ödemiyorsun falan diye bizim hükümette oradan bir şey çıkartmış, müşkülat çıkartmış. Efendim büyük paralar dönüyor. Büyük paralar dönüyor ama şirketler bu paraları hacıları oraya götürebilmek için rüşvet veriyor oraya bu ya rüşvet havanlarının yakasına yapış yani adam bu hacının vizesini alacağım diye 200 dolar 300 dolar 350 dolar para veriyor bu havaya gidiyor bunu, o, günah değil mi bu yani şirket almıyor ki bunu o vizeyi aracılar bilmem neler yani bir hacının sırtından geçilmek şey olmuş öyle yapılıyor bu işin böyle olduğunu bilin belki benim bu sözlerim belki bana zarar verecek yani diniyevi bakımdan belki sen vay sen misin böyle söyleyen falan diyecekler ama işin aslı bu e söylerlerse biz de bunun bundan sonra daha aşikar mücadelesini yapmak zorunda kalacağız. Ne de bu yaptınız, bu ne biçim İslam diye der ki o zaman gazetelerimizde, dergilerimizde her şeyimizde o zaman daha da her şeyi yapacağız. Ama bize kızmayın. Yani biz burada, biz burada sizden daha yaralıyız. Siz dün gece rahat uyudunuz evvelki gece rahat uyudunuz ama benim arkadaşlarım evlerine gitmediler dün gece. Ve bir tanesi yerle söylemiyorum falanca ülkede. Bir tanesi falanca ülkede, bir tanesi falanca ülkede. Bizi alacağız diye uğraşıyor. Buradaki Suudi elçiliğine ne güne duruyor? Niye vermiyor? Ha kasaf ali, ha ali kasaf. Yani ha oradan veriyor, ha buradan veriyor. Yani niye buradan vermeye de yapıyor? Niye vizeyi vermiyor? Yani niye benim Allah'ın ibadetini yapmama, hacı yapmama mani oluyor? Ne hakkı var? Bunu sormak lazım. Sorun. Herkes sorsun yani. Herkes şey olsun. Birisi diyor ki, abilerin birbirleriyle küsler, konuşmuyorlar, dua buyurunuz. Allah barıştırsın da, küslük haramdır. Müslümanı Müslümana üç günden ziyade küs kalması yasaktır. Üç gün biraz vaziyeti toparlayıncaya kadar müsaade var, ondan sonra barışacak, dargınlık yok. Hanımın abisinin nişanı var, erkek kadın ayrı fakat müzikli olabilir. Müzik, e, ne yapacağımı şaşırdım, bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Kadın erkek ayrı olursa, müzikli olmasına bir cevaz var. Çünkü bayram gününde kadınların def çalmasına Peygamber Efendimiz e, ses çıkartmamış. Ebevek ve Sıddık Hazreti Ömer Efendimiz geldiği zaman öyle filan demişler biraz. Dokunmayın onlara demiş. Bayramdır diye. Çünkü şey yok. Kadın erkek karışık olmadığı zaman masum bir şey olmuş oluyor yani. İşletme ve ekonomi tahsili gören arkadaşların falanca yerlerden burs almaları Yurt dışında bu gibi kurumlar vasıtasıyla master yapmaları caiz midir? Caizdir. Yapsınlar. Yani minimum olan tahsili kazanmak. İhvan olmamış fakat olmayı kabul eden çünkü tahsil için alıyor parayı. Yani haram bir şey yapmak için almıyor. Hayır, hayır şey için. İmam Hatip mezunu, şu anda öğrenci oldum, şehirde bir mağazada çalışan Efendim, çıkmayı da kabul eden, İslam'ı yaşamaya çok istediğini söyleyen bir kızla evlenmem konusunda tavsiyelerinize muhtacım. Ailem seçme tercihini bana bıraktı. Efendim, sözlü veya nişanlı ne kadar kalınabileceği konusunu söyleyebilir misiniz? Eh, islah olmayı kabul etmiş, tevbe olmayı, tevbekâr olmayı kabul olmuş etmiş bir insan olabilir. Pekala tevbe Allah'ın emri çizgisine gelsin, Allah mesut etsin. Ne kadar nişanlı kalınabilir, sözlü kalınabilir, bu serbesttir. Terafeinin düğünü ne kadar yakın yaparlarsa o kadar iyi olur, geç kalırsa uzayabilir bir mahsuru yok. Sakal bıraktım, dua buyurunuz diyor. Allah razı olsun, Peygamber Efendimiz'in şefaatini erdesin. Daha daha nice sünnetleri yapmayı ve sünneti seniye i seniye uygun yaşamayı, böylece şehit sevapları kazanmayı Allah cümlemize nasip etsin. Efendim sizi Rüyam'da büyük çoğunluğu asker olan bir orduya vaaz veriyor gördüm. Komutanlar yanınızdaydılar. Vaaz sonunda fatiha dediniz. Rüyam hayır mıdır, nasıldır? <gülüyor> Hayırdır, çok güzel. <gülüyor> İnşallah. Yani şeyde, efendim, Türkiye'de tabii, dün ben Eskişehir'deydim, eli telsizli şeyler falan var, sivil polisler falan var, konferans salonunun etrafında kalabalık toplandığı için, tabi vazifeleri, bu şey yapıyorlar, e, bulunuyorlar yani oralarda, normal. E biz selamün aleyküm dedik, aleyküm selam hocam dediler, elimize sıktılar, şey yaptılar, elhamdülillah yani, e, o, da, o da insan, onun da tabi Allah'ın rızasına, rahmetine ihtiyacı var. O da mümin, onun da imana ihtiyacı var, onun da mümin olması lazım. Tabi, en çok Avrupa'ya gidenler İslam'dan uzak kaldılar, bir de resmi askeri okullarda filan eskiden dini talim, terbiye vesaire olmadığında subayların bir kısmı dini bilgiden habersiz yetişebildiler. E, onlar da değişecek inşallah. Guruya inşallah onların da efendim e, tam istenilen güzel hallere erişeceğine işarettir. Efendim bir kardeşimiz 4400 seratı tefrici okumuş. Bunu hesaplamamıştır demin. Allah bununkini de kabul etsin. Muradını erdirsin. Biz İspan'ın hacı adayı ne zaman gidebiliriz? Temenni ediyoruz ki inşallah o adam saldığımız yerlerden güzeller alınmış olarak gelince bir zarara uğranmadan inşallah gidilir diye arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Olacak gibi görünüyor. Yani ümitliyiz. Ümitsiz bir durum yok. Daha çırpınıyoruz. Yani çıkmadıkça yanda ümit verdir derler. Daha vakit var. İnşallah olacak diye uğraşıyoruz. Birisi diyor ki babamla... ''Mobilya ve beyaz eşya çalıştırıyoruz bir dükkanda diyor. Onların da iyi insanlar olmasını temenni ediyorum diyor. Allah tabi biz de temenni ederiz. Allah hidayet ihsan etsin. Askerlik ve evlilik konusunda ne tavsiye edersiniz? Annem babam evlendirmeye razı. Hemen evlensinler diye tavsiye ederiz. Çünkü şey hayırlı işte acele etmek lazım. Allah nasip ederse hacca niyet ettik diyor. Efendim Kabe'yi ilk gördüğümüzde nasıl dua etmemiz lazım? orada neler yapmamızı ve ya yapmamamızı tavsiye edersiniz, diyor. Efendim, bir de bir hadisi soruyor. Doğru mudur, değil midir? İncelemem lazım, onu bilmiyorum. Tabi hacca gidecek bir insanın en dikkat edeceği husus, muhterem kardeşlerim, haccın bir imtihan olduğunu bilecek. Başladığı andan, buradan, evinden çıktığı andan, dönünceye kadar şeytana uymamaya, günaha bulaşmamaya, harama bulaşmamaya çok dikkat edecek. Çünkü şeytan hacıyı kandırmak için çok imtihanlar çıkartır karşısına. buna çok dikkat edecek. Kimseyi üzmeyecek, kimsenin hakkına tecavüz etmeyecek, cenci, cüdel, kavga, gürültü, münakaşa vesaire yapmamaya çalışacak, sabırlı olacak. Sabırlı olacak, sabırlı olacak. Hac yolculuğunun ana esası sabırlı olmaktır. Tabi hac, hac kitaplarını okusun, inceliklerini öğrensin. Kabe'yi gördüğü zaman ne dua yapması gerektiğine dair orada tavsiyeler vardır. Yani o dualar yazıyor yani. Benim annem babam önceleri açıkmış. Namazlarını kılmamışlar. Şimdi kapandılar. Namazları vakit namazlarının arkasından ödüyorlar. Dedem sen hep uzun namaz kılıp ev işlerini yapmıyorsun diye ona namazdayken beddua ediyor. Baba annem kalp hastası olduğundan iş yapamıyor. Hep namaz kılıyor. Dedem ona vuruyor, kızıyor. Bu dualar kabul olur mu? Ya da dedememin geçer? Şimdi bu dualar kabul olmaz. Çünkü namaz kılıyor diye beddua diyor. Haksız bir beddua. Beddua kabul olmaz bir. Dede yaşlı olduğundan 70'ten sonra böyle ihtiyarlama alametleri belirdiği için acayip şeyler yapabiliyorlar. Onların da af olacağına dair şeyler var hadis şerifte işaretler var. Seyyahatı siliniyor, hasenatı yazılmaya devam ediyor. Yani namaz kılıyorsun, sevap kazanıyor. böyle e, ufak tefek e, ihtiyarlıktan, bunamaktan, efendim şaşkınlıktan, onların kusuruna bakmıyor Allah. Yetmişi geçtikten sonra böyle bir mazeret durumu oluyor. Beddası geçmez. Yani ondan korkmayın. Efendim, yakında evlenmeye niyetliymiş birisi dua istiyor. Allah hayırlı, kimseyi de karşılaştırsın. Mesut bahsiyar olsunlar. Serbest mühendis olarak çalışıyorum. Resmi dairede işimi para vererek yaptırabiliyorum. Yoksa mağdur durumda kalıyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekli? Tabii rüşveti alan da veren de cehennemdedir diye hadis-i şerif var. Rüşvet vermek haram. Fakat şöyle bir durum var. Hakkı olan bir şeyi karşı taraf yapmıyorsa o iş yapılmadığı zaman da bir mağduriyet olacaksa adam mesela hududdan geçecek adam rüşvet almak için bir şey bahane ediyor geçirmiyor vesaire filan Haksızlık yapıyor. Bu gibi durumda efendim cevaz vermiş alimler. Çünkü burada bir rüşvet bahis konusu değil, kendi asıl hakkının verilmesini sağlamak bahis konusu oluyor. Yalnız bazıları böyle bir müsaade vermiş ama esas itibariyle eğer durumu ise vermeyip mücadele etmek daha iyi ki rüşvet yayılmasın, şımarmasın yani öbür taraf. Mü mücadele etmek daha eftaz. Cuma günü, Cuma vaktine kadar nafile ibadet yapılabilir mi? Duha namazı, mescit namazı gibi. Kerahat vakti girmeden yapılabilir. Mescide geldiği zaman tahiyyötül mescit, kerahat vaktinde de olsa Cuma günü kılınabilir diye müsaade de vardır. Tahiyyötül mescit namazı hakkında bir müsaade vardır. Çünkü Cuma Müslümanın şiarıdır. Zaten o Cuma içinde gayrimüslim bir insanın yaptığı bir ibadete benzeme durumu olmadığından galiba öyle bir müsaade var ailemde çok huzursuzluk var. Bu da İslam'ı iyi bilmediklerinden kaynaklanıyor. Ben de üzülüyorum. Allah efendim şuur versin. Şimdi bu gibi durumda olan kimseler İslam'ı yavaş yavaş sevdirecek çalışmalar yapacaklar. Sözler söyleyecekler, kitaplar getirecekler, olaylardan ibretler ortaya dökecekler. Yavaş yavaş işleyecekler İslam'ı sevdirmeye, bilmeyenlere öğretmeye gayret edecekler. Bu bir politika meselesi. Bunu yapma alışın. Faizsiz kurumlarda kurumlara mark olarak para yatırmak caiz midir? Mark olarak da yatırmak caizdir. Türk parası olarak yatırmak da caizdir. Daha başka bir şekilde de yatırmak caizdir. Çünkü faizsiz diyor. Yani kar ortaklığı tarzında olunca o zaman hangi tür parayla olsa caizdir. Mağazada kredi kartıyla satış yapılabilir mi? Ben bunun inceliklerini bilmiyorum ama yani adamın bankada parası olduğunu gösteriyor kart. O da efendim alışveriş yapıyor kartı veriyor. Para oradan işleniyor. Bankadan bunun eli değmeden alınıyor. Bu işlemler normal. Yani ama parasının bankada olmasının bir şeyi vardır. Sorumluluğu vardır. Çünkü banka o parayı faize vesaireye verdiğinden haram bir şey yaptığından parasının bankada olması bir problem meydana getiriyor. Bir kişinin rüyasında ölüm halini görmesi Allah diyerek can vermesi neye işarettir? Ömür verildiğine ve inşallah Müslüman olarak da yaşayacağına işaret olsun. Ona alamettir. Ölmek hayata alamettir inşallah. İslami olarak yaşamayı e, da Allah nasip etsin. <gülüyor> Birisi bana yarın şey getirecekti bir arkadaş. Ders veri, vermem için birisini getirecekti. Şurada gözüme ilişmişti. Gitti mi? Şimdi yarın, yarın ben karşı tarafta olsam, o taraftan mı getirecektim? Yani bu akşam bir yere gidecekmişim saat onda, yani karşı tarafta olacağım. Veya nasıl yapalım bilmiyorum. Salı günü filan, salı günü Boğaziçi Üniversitesi'nde şey var, konferans var, o arada filan bir şey yapalım. Yarın ben karşıda olacak. İlk okul mezunu taksicilik yapan bir evin tek evladı. Yeni evlenmiş, ruhi dengesinden şikayeti var. İçinde sıkıntı başlıyor, kafası karmakarışık, yönlerle doluyor. Ve sinirlendiğini ve başının çatlayacak gibi ağrıdığını hatta kustuğunu filan söylüyor. Rahatsızlığını söylüyor. Bunun sebebi ne olabilir diye söylüyor. Nazar mı, sihir mi yahut başka bir şey mi diye soruyor. Tabi nazar haktır. Sihirde yapılabilir ama bunun çaresi vardır. Devamlı abdestli gezersiniz şeytan ve cin yanınıza sokulamaz. Efendim, melekler etrafınızda olur, devamlı abdesti gezmenin faydası vardır, bir. İkincisi, قُلْهُوَ bir قُلْهُوَ اَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقُلْهُ اَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسِ Sureleri, sihre ve nazara ve diğer zararlı görünmez faaliyetlere karşı devadır, Kur'an-ı Kerim'den. ayet el -Kürsüyü. efendim, bu sureleri okursunuz, Efendim, abdesti gezersiniz, Allah'a tevekkül edersiniz. Allah'a tevekkül edene şeytanın böyle oyunları olmaz. Yani Allah'a dayandım, Allah'a sığındım, Allah beni koruyacak, duaları kabul ediyor, kabul eder. Tevekkül edenin yaveri haktır diye Allah'a tevekkül edersiniz, geçer. <gülüyor> Seferi haldeyken 4 rekatli namazın son oturuşuna yetişen kişi ve 4. rekata yetişen kişi namazını nasıl tamamlar? Seferilik burada bahis konusu değildir. Seferi olan insan mukim bir dört rekat namaz kılan bir imama uydur mu seferlik bahis konusu değildir. Normal efendim insanın geç yetiştiği rekatları nasıl tamamlaması gerekiyorsa öyle tamamlar. İmama uyar uymaz seferlik bitiyor. Eğer imam olmadan kendisi kılsaydı iki rekat kılacaktı ama imama uyar uymaz dört kılması gerekiyor. Hocam nafile namaz kılmaya ve ders ve zikir yapmama babam okulu ile sürekli izin vermiyor. Kontrolü dışında baktım diyor. Ne yapabilirim? Babam din görevlisi diyor. Efendim, <gülüyor> dini dini vazifeler yaptırmama görevlisi. Şimdi yolda giderken yapsın zikir tesbihatını. Üsteki e, namazları da şeylerin fazla namazlarının arkasına zaten. Evvabi namazı da akşamın arkasından kalacak. İki hareket bir şey değil. Efendim e, şeyi de e, işrak namazı da sabah namazından biraz sonra olacak. O da bir şey değil. Kalıyor duha namazı. Gece yatarken abdest alıp şey yapmak, teheccüh namazı. onları da yapmaya gayret etsin. Hiyasını anlatıyor birisi gene. siyasi şahıslarla dolu efendim radyo, mikrofon kullanmayla ilgili bir rüya görmüş. Hayırdır inşallah. Belki bir politika sahasında hizmet nasip olacak. Darda olduğunu söyleyen bir kardeşimiz dua bekliyor. Tabi Allah darlıkları ferahlıklara tedbir eylesin. Üzüntüleri sevince döndürsün. Gamları, kederleri izale eylesin. Zaman zaman itikati konularda vesveseli oluyoruz. Şüpheye düşüyoruz. Bu durumda ne yapabiliriz? Şimdi Sağlam kitapları okuyun. İmam Gazali'nin ihyasını okuyun. İnşallah. Ona yani zihninizi e, zihninizi öyle o mübareklerin güzel fikirleriyle doldurmuş, meşgul etmiş olursunuz. Boş kalan yere vesveseler geliyor. Boş bırakmazsınız. Birisi diyor ki, kasko sigorta caiz midir, değil midir? Tabii karşılıksız bir şey alındığı için kasko efendim, şey olmuş oluyor şüpheli bir durum olmuş oluyor. Fakat Türkiye'de sigorta yapmak kanunen mecburiyet olduğundan araçlara ve bir ee, sigorta yapıldığı zaman da zararın bile telafi edilmemesi durum olduğundan ve sigorta şirketleri bu yolla çok paralar kazanmış olduğundan burada bir tabi acayip durum olmuş oluyor. Kanunen mecburiyet olduğu için ya onu ya onu yapacak tabi. efendim kış mevsiminde hava muhalefeti do do dolayısıyla hilalin izlenmesi zor olursa ne, ne olur? diyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki göremezseniz hesabınıza göre 29 olan ayı 30'a tamamlayın. yeter. Yani bunda bir zorluk yok, tereddüt yok. Yani o kadar da büyük bir mesele görmemiş Efendimiz. Ko kolayca halini şey yapmış. Görürsen yarın bayram olduğunu, yarın Ramazan olduğunu, hilali görürsen şey yaparsın. Görmezsen içinde bulunduğun ay 29 sa 30'a tamamlarsın, 30 olur, biter. Yani 29'ken görülürse, dokuzda 29 kesebilirsin, göremezsen 30'a tamamlarsın. 30'a tamamlayın böyle bitiyor. Türk bebeğin hükmü hususunda bilgi verir ee, Onun da nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilmiyorum. Efendim? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani sipermi kimden alıyor, kim kime veriyor vesaire Bunlar önemli tabii. Onların bilinmesi lazım. tasavvufa giriş ve nefis terbiyesi kitabını aileme okutunca beni evlendirmeye karar verdiler. Sizden Allah razı olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amin, ecbaim. Her da kimileri takvime göre, kimileri ileri göre oruç tutuyor. Yani takımlar yanlış. Diyanet de hilali araştırmıyor deniliyor. Sizce hangisi caizdir? Biz bunu araştırmak gerekir diyoruz. Çünkü Efendimiz araştırın demiş. Bakın demiş. Görün demiş. Onun için damının üstüne çıkıyoruz. Dağın üstüne çıkıyoruz. Bulunduğumuz şehirde Ramazan'ın geleceği zaman inceleme yapıyoruz. Bayramın e, muhtemel olduğu akşam incelemeyi yapıyoruz. İşi takip ediyoruz. Bilimsel olarak takip ediyoruz. Rahsathane ile ilgi kuruyoruz. Efendim göğü inceleme teleskopları bile aldık, evde kullanamadık ama mercekleri eksikmiş filan. Bayağı teleskoplu, meroskoplu bir hoca olduk yani. Efendim, iyice takip ediyoruz. Ve astronomi profesörleriyle de konuşuyoruz. Efendim, çok kere gördük diyenler yanlış şey yapıyorlar. Yani, Suud görmüş diyorlar, görülmesi mümkün değil. Biz aksini e, tespit etmişiz ama gördük diyorlar, sonradan onun yanlış filan çıkıyor. Çok kere bizim çünkü şeyi doğru oluyor. Ama yine de Peygamber Efendimiz görün de Ramazana öyle başlayın, görün de bayramı öyle yapın dediği için görme işlemini de yani rasat işini de bırakmamak lazım. Türkiye harbi girerse İstanbul'daki ailelerimizi köylere gönderelim mi? Tabii ki ne diyeceksin ya? Onu sormalım mı? Dur desek, tut dese. Evet, i̇nşallah girmez diye dua edin tabii. Kuru gıda stoku yapalım mı? Ticaretin durumu ne olur? Ne gibi tedbirler alalım ve ne zaman? Bunlar, yani bu arkadaşımız tabii tedbirli bir kardeş, gazeteleri takip ediyor demek ki. Bunlar konuşuluyor biliyorsunuz. En son Geo diye bir dergide, Alman dergisinde şey çıktı. Yani bu Kosova'da vesaire de bu harikler bir harp patlatacaklar. Alkanlar'da bir harp olacak. Muhakkak olacak ama nereye kadar yayılacağı belli değil. Yunanistan girecek, Türkiye girecek mi, girmeyecek mi vesaire falan gibi sözler söyleniyor. Yani bunlar böyle ciddi şeyler, rivayetler. Amerikalı uzmanlar söylüyor, bizim Dışişleri Bakanı söylüyor, Genelkurmay Başkanı endişeliyim diye vesaire. Tabii tedbirli olmakta fayda var. Ne, tedbirlerin ne, neler olması gerektiğine dair biz epeyce yazdık, çizdik bu hususları. Hiç şey yapmıyoruz yani, ihmal etmiyoruz kardeşlerimizi korumak için. Efendim kardeşlerimizi uyarıda bulunmak için bir şeyler yapıyoruz. Efendim İsmail Toksuz kardeşimizin dedesi vefat etti. Ada pazarında defneyecek. Duanızı bekliyor. Allah cümle geçmişlerimize ve ona rahmet etsin. İyi bir ailedir. Allah razı olsun. Dedesi de herhalde mübarek bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Cümle geçmişlerimizle beraber rahmet eylesin hepsine. Ona da bir Fatiha okuyan ruh için miskinlerim. Babamın dizleri, ayakları ağrıyor romatizma. Namazda tahiyyatta zor duruyor. Eh Allah şifa versin. Zor durursa ne yapmak gerekiyorsa ona göre oturma hakkı vardır. Allah şifa versin. Kaplıca iyi geliyormuş. Isıtmak iyi geliyormuş diyorlar. Bende de hafif başladı. Bende parmağım bükemiyorum. Kıkırdak ezilmiş, tahrip olmuş falan diye. Olabiliyor. Yaşlılık alameti. Evet. Malumunuz insan kalbi gibi değişen bir şey yok. Size arz etmek istediğim şey şu ki siz de demiş, bırakmış. Yarım kalmış. Besmele'yi çekmiş. İnsan kalbi değişiyor. Size arz etmek istediğim şey şudur ki demiş. Bir ok yazmış. Ondan sonra yazı yok. Bu diye yarım gönderdi. <gülüyor> Ben, daha yazacak idim ama mürekkebim az idi diye bir mani var böyle. Yazı yazdım yaz değil, kalemim kiraz idi. Daha yazacaktım ama mürekkebim az idi. Bunun da belki mürekkebi az. Size arz etmek istediğim şey şu ki, İhvan kardeşlerimin de genel, genel arzusudur demiş. Yani genel arzuya eyvallah. Çünkü Müslümanlar hayır üzerine toplanırlar. Genel arzu güzel bir şey demektir. Efendim, abim şu anda işsiz dua istiyor diyor. Allah hayırlı işler, helal kazaçlar nasip eylesin. İşsizlik zor tabii. Yani böyle iş verme durumunda olan kardeşlerimiz bu gibi kimseleri şey yapsınlar. Hani ben bir iş verebilirim, gelsin görüşelim filan diyebilirler. Böyle iş isteyenler de olursa ismini cismini yazsın filan ki bir işe yarasın bu şeyler. Dua edeceğiz, tamam. Bir de yani böyle Müslüman müdedeğin bir kimseyi çalışırmak isteyen bir kimse de varsa o da gelsin falan der, iyi olur. Nazar ve büyüden kurtulmak için ne yapmalı? Demin söyledim. Kulüvallah, kulüvzu bir Rabbin, kulüvzu bir Rabbin, nasureleri, ayet-el kürsi ve şey, efendim, Fatiha, e, Suresi, Kur'an-ı Kerim, bunun çaresidir, efendim, dua ve Allah'a tevekkül çaresidir hocam bir buçuk milyar liralık Mercedes'e zekat düşer mi? Şimdi evet bir güzel soru insanın e, şeyleri, eşyasına zekat düşmez. Yani havayici asliyeden fazla olan şeylere zekat düşer. Bu bir arabadır. Fiyatı 150 olur, 100 olur, 40 olur, 200 olur vesaire olur. Yani ihtiyacını gören bir cihaz olduğundan cihaz ne kadar gelişmiş veya iftidai olursa olsun şey düşmez. Ticaret erbabının dükka, e, kullandığı şey sanat erbabının aleti edevatına düşmez. Yani çünkü kendi şeyinin kullandığı meseledir. Enflasyon oranı kadar vade farkı uygulamak faiz sayılır mı? Tabii görünüş itibariyle rakamda bir artış vardır ama ulemanın ekseriyetinin kanaatine, Halil Gönenç hocanın da kanaati bu. Efendim, şu ki faiz sayılmaz. Çünkü neden? Ben izahını şöyle yapıyorum. Ben de ona katılıyorum. Çünkü bize bir kağıt veriyorlar. Bu kağıt diyorlar 250 bin lira. Mavi, yeşil bir kağıt. Bu 250 bin lira diyorlar. Yani ne demek? Bu kağıdı bankaya, şeye, merkez bankasına getirdiğin zaman ben sana tıkır tıkır tıkır o kadar vereceğim demek. Yani bu kağıt aslında kağıt. Bu yenmez, içilmez, bir işe yaramaz. Ama öteki paraları taşımak zor olduğundan bu kağıt onun yerine geçiyor. Banknot yani. Şimdi bu banknot sen e, boş verdiğin zaman 250 bin tane madeni parayı veya şu kadar altın lirayı karşılıyorken bir sene sonra karşılamıyor. Şey değişiyor. Banknotta kusur. Yani altın olsa Hakiki para olsa, kağıt olmasa şey yapacak. O halde onun asli değerini, yani reel kıymetini esas alarak o kadar şey yapmak faiz değildir diyor alimler. Böyle olması akla mantığa uygundur. Aksi takdirde kimse kimseye ne para verir, ne borç alır, ne ticaret yürür, ne kazanç olur. Müesseseler batar, batıyor zaten bunu bilmeyenler batıyor. Bu faiz değil olmuş oluyor, şeyi karşılıyor. Bundan net olarak kurtulmanın şekli şudur, ben sana şu malı sattığım zaman şunu şu kadar altına sattım dersiniz, o malın parasını ne kadar ne zaman ödersen, işte şu kadar altının karşılığı o zaman neyse onu ödersiniz dersiniz, banknot kaypak altın bir ölçüdür, ona göre demesi lazım efendim benim aklıma bazı şeyler geliyor, bu şüpheler beni kahrediyor, ibadetlerimden zevk alamıyorum, imansız gitmekten korkuyorum, bana yardım eder misiniz? Şimdi bu bu duygular ve sesler insana bazen haram yemekten gelir, bazen abdesti tam almamaktan gelir, lokmanın helal olması lazım, lokma helal olmadı mı şeytan içeride oynar insanla böyle kalbiyle oynar, lokma helal olacak, ona çok dikkat edin haram yememeye, harama bakmamaya, günaha bakmamaya, çünkü haram üslediniz mi, ibadetin zevki kaçar. Takva ehli olduğunuz mu, ibadetin zevki gelir. Haramlardan sakındığınız günahlardan sakındığınız zaman gelir. Onun için e, helal lokma yemeye dikkat edin, abdest olmaya dikkat edin. Bir de büyük üstadların, büyük alimlerin kıymetli kitaplarını okuyun. Yani kafanızın direksiyon yerini boş bırakmayın. Sağlam oturun, kendiniz... Sevk edin. Yani boş bırakırsanız teker bir yere çarpınca direksiyon sapabilir. Boş bırakmayın. Boş bırakılan yere bir şey dolar. Yalan yanlış bir şey dolar. Büyük alimlerin eserlerini muntazaman okursunuz, okursunuz onlar böyle, zihniniz onlarla meşgul olur. Vesveseye yer kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani sen sen onu meşgul etmezsen o kendisi boşluklardan, boşlukları vesveseyle doldurmaya çalışıyor. Ne yapmış Evliya Allah'tan birisi? Dikiş dikiyormuş. Söküyormuş, gene dikiyormuş, gene söküyormuş. Demişler ki niye böyle yapıyorsun? Siz demiş bu nefsinlere ben olduğunu bilmezsiniz. O beni meşgul etmeden ben onu meşgul ediyorum. Yani bir iş yapmak, bir meşgul etmek çaredir. Yakında askere gidiyorum, dua eder misiniz? Ederiz. Allah hayırlısıyla bir askerlik yaptırsın, hıfz-i korusun. Askerlik çok ciddidir. Benim Türkiye'de en çok korktuğum işlerden birisi askerlik işidir. İkincisi de mahkeme işidir. Çok korkarım. Niye korkarım? Askere gidersin, nöbetçi subayısın Efendim senin nöbetçi olduğun akşam erim giriyorsun, ötekisine bıçaklar, hadi başım derde girer. Ayıta firincini taşı. veya topun, efendim bilmem neresinin vidası kaybolur. divana harbe vatan hainliğinden imtihan ederler. Çok zor. Askerlikten korkarım, Allah yardımcı olsun. Mahkemeden de korkarım. Haklıyım diye gidersin, karşı tarafın avukatı şaklavan dokuz taklığa atan bir kimse olur. Efendim sen de işin inceliklerini bilmezsin. Bakarsın hop elinden gitmiş malın mümkün şey. Ondan da korkuyor. Çünkü hem dürüstlük çok yok. Efendim şaklavanlık çok. Allah yardımcı olsun. Amin. Sevrişmek gibi kan hemen bir haşeratın ısırmasıyla adres bozulur mu? Bozulmaz. Bir şeye bir şey bassa elinize, diken bassa, iğne bassa. Kan çıksa gene bozulmaz. Kan çıktığı yerden aktığı zaman bozulur. Durursa bozulmaz. E duruyordu ama elbisenin ucu değdi, ulaştı sağlık. Gene bozulmaz. Akıcı olmayınca bozulmaz. Çıktığı yerde, mahrecinde duran atesi bozmaz. Kan veya su veya bir şey. Yani akıcı değilse bozulmaz. Sağdan sola doğru okuyanların gözleri daha çok görür, uzun zaman net olarak dayanıyormuş. Bunun hikmeti nedir? Eski yazı güzel olduğunda. Gayet net. Böyle sağdan sola Seferi iken kazaya kalan namaz gidilen yerden dönüldükten sonra nasıl olur, eda edilir? İki rekat mı, dört rekat mı? Kazaya kaldığı zaman neyse öyle eda edilir. <gülüyor> Okuldan ayrılıyorum. Okul bitiyor. Nefsime hakim olamıyorum. Gözüm harama kayıyor. Eğer özüm görürseniz efendim evlenmek istiyorum. Çok uygun. Tabii. Yani <gülüyor> hakikaten hakikaten evliliğin çok amaçları vardır. Bir amacı da kendi nefsini korumaktır. Evlilik o bakımdan gence lazım. Yaşlandıktan sonra ona da lazım da asıl gence lazım. Kırk yaşına kadar bekle ondan sonra evlen. Kırk yaşına kadar ne yaptı? Günah. Onun için genç yaşta olması lazım. Terlettiğiniz. Sorularla terlettiğiniz benim. Vaaz vermek kolay da sorulara cevap vermek zor. Az kaldı ama daha göndermeyin de bitirin. Üniversitesine kadar hazırlanıyorum. İyi geçti evvelkisi fakat şimdi... Ders çalışamıyorum, ne yapmalıyım? Birisine gönlünü takmış. Efendim ders çalışamıyormuş. O şeyin cezasıdır işte. Harama bakmanın filen cezasıdır. Harama baktığı zaman insan böyle şeyler belalara mülkede olur Bir bakışın cezası olur Daha bakarsa daha başka olur. Daha bakarsa başka türlü olur. Sabredecek. Vazifesini yapmaya gayret edecek. Veyahut Mahkemesini sağlam yapacak diyecek ki ben bu tahsili bitiremezsem bu kıza baktım bunu beğendim bununla evlenmeye niyetim ama adam olmazsam bu kızı bana vermezler diye onun <gülüyor> sevgisine yenice şey yapacak. Gerçi öyle çalışacak. Böyle veya böyle. Tıp fakültesinde okuyorum. İzin alabilirsek bize bir konferans verebilir misiniz? Verirsek memnun, verirseniz memnun oluruz. Konferanstan çok korktum çok zor geliyor konferans. Çünkü hazırlanmadan olmuyor. Kitap karıştırıyorsun, okuyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun filan. Ee, çok vakit alıyor. Bizim de bir günde 40 tane işimiz oluyor. Efendim bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Bir, oraya gidiyoruz. bir de gidip üniversitede konferans vermek. Tabi üniversitede konferans verdiğin için hocası geliyor. Elçisi geliyor, bakanı geliyor. Bizim de ummanımız profesör olduğundan bakalım bu Esat hocamız diyecek diye. Kasihciler de geliyor. E boş şeyler söylesen olmuyor. Dolu şeyler söylemek işinde efendim malzeme toplamak gerekiyor. Çok zor oluyor. Yani yazı yazacağız, kitap yazacağız, meşfiyat yapacağız, işlerimiz var, güçlerimiz var, şirketlerimiz var, faaliyetlerimiz var. Konferanslardan işte Eskişehir'den dün geldik. Ondan evvel falanca yerdeydik. Konferanslardan başımızı kaldıramıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz efendim. Biraz müsaade edin de artık yetsin yani konferans yerine kitap yazalım biraz. Efendim, faaliyetlerin çeşidini değiştirelim diye düşünüyorum. Biraz genç, genç hocamla bir şey yapalım. Bu işlere. Veya sizler kendi aranızdan böyle yeni şeyleri biraz şey yapın. Benim yani bu yazdan itibaren pek konferansa takatım kalmıyor gibi yani. Hocam beni evlendiriyorlar. İstihane işte namazına hacet var mıdır veya olmayacağına dair görüşsem ne yapmak lazımdır. Şimdi bir iş kararlaştıktan sonra istihara filan olmaz. Yani iş olup bittikten sonra olmaz. Daha önceden olsaydı olurdu. Pişmiş hoşa su katılmaz. Düşüneceksin, efendim, e, o evet diyeceksin, demişsin. Ondan sonra dönmek, tabii mühim bir sebep çıkarsa dönülür. Aksi takdirde efendim sonra aklen güzel görünen şey için veya şer'an doğru olan şey için istihare yapma lüzum yoktur. Bakıyorsun kadın veya erkek kimse eşi, eşi olarak seçtiği kimse Müslüman, mütedeyim, namazda, niyazda filan tamam olur. Sonra iki tane namizet olur da ikisi eşit olursa o zaman istihare filan yapılır. Acaba hangi istihayı filan diye. Ama zaten bir tane olunca seçmen şeyi seçenek yok yani. Tamam. Küçük kardeşlerim Benimle dargın, illa benim onların ayağına gitmem şart mıdır? Giden sevap kazanır. Dargın olandan ilk sevap, en çok sevabı, elini ilk uzatan, selamı ilk veren, dargınlığı izah etmek için ilk davranan kazanır. Küçük büyük sevap kazanmak bakımından yapılabilir. Neşri bakımından da iyidir tabii şey yapmak. Efendim, ya gidiverirsin ne yapalım? Sevabı sen kazanırsın, neşri hoş gelmiyor ama... Sevabı çok. Allah razı olsun. Biz burada soruları bitirdik. Bir de şeyimiz oluyordu. Ders tarifimiz oluyordu. Onu da tarif ediverelim. Tarifata girmek isteyen kardeşlerimizin ne yapması gerektiğini. Onun için beraberce tevbe edelim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. estağfirullah El-Azîm-el-Kerîm-el-Rahîm-el-Zî-Lâ-İlâhe-İllâ-Hû el El-Hayy-el-Kayyum ve-Etûb-i ve ıslahı, te terbiye ve mübire ve hidayet eline, innehu hıvât tabbır rahim, terbiye abdün zalim, li nefsı, la yemlük li nefsihı, mert ve la hayat ve la nishura. Allahım, anta ve en ve en ala ahdük ma sanatu. ''Ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu'u bidenbi ''favfirli fe innehu la yavfiriz günübe illa emtah'' Allah tevremizi kabul etsin, günahlarımızı affetsin bundan sonraki ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi hepimize nasip etsin devamlı abdestli gezeceksiniz her gün devamlı abdestli gezeceksiniz her gün zikir vazikelerinizi yapacaksınız üzerinizde kulaklar varsa ödeyin kazaya kalmış namaz, oruç, ibadet varsa onları da ödeyin devamlı abdestli gezin, gezin, zikirlerinizi yapın. Zikri nasıl yapacaksınız? Abdestli olarak teniz, sakin, tenhali yerde, kıbleye doğru diz çirip oturun. Evvela yirmi beş defa estağfurullah deyip başlayın. Sonra bir fatiha, üç ihlas şerif kulüvallahu okuyup bunları peygamber efendimize ve pirlerimize, şeriflerimize hediye edip o mübareklerin manevi yardımına mühimmet ve teveccühlerini talep ve niyaz edelim. Ruhaniyetlerinden istimdad edin. Sonra rabıta ümmet yapın. Ölümü ve ölümden sonra cehennemi ve ahireti, cenneti, cehennemi düşünüp mescinize nasihat edip ölümün geleceğini bir gün hazır olmak gerektiğini, günahlardan kesilmek, sevapları işlemeye girişmek lazım geldiğini hatırlatın. Rabıta-i Rabı Mürşit yapın, bizi karşınızda göz önüne getirin. Şeyhlerimizle, gelirlerimizle beraber beraber zikir yapıyoruz diye zikri öylece gönlümüzü, gönlümüze bağlayıp öylece yapın. Rabıta-i Mürşit tarikatta dervişin hızla ilerlemesine vesiledir. Üçüncüsü de, rabıtayı kalp yapın, başınızı kalbinizle çevirin, iç aleminizi teveccüh edin. İç âleminizde Allah'ın huzurunda olduğunuzu, onun size şah zamanınızdan daha yakın olduğunu, her yerde hazır ve nazır olduğunu düşünerek, deyin ki ya Rabbi, yeri göğü yaratan sensin, ben senin kulunum, sen her yerde hazır ve nazırsın. Ben seni göremem ama, bilemem ama sen beni görürsün, içinden geçenleri bilirsin. Ya Rabbi ben sana iyi kulluk etmek istiyorum bana yardım eyle, benim derslerini zikreden sana şükreden, iyi kullandan eyle diye dua edip zikre başlarsınız günlük vazifemiz yeniler için söylüyorum, yüz defa estağfurullah demek, yüz defa la ilahe illallah demek bin defa Allah Allah demek yüz defa salavat-ı şerife getirmek yüz defa da guluvallah hads suresini okumak olsun bunları yapınca el açıp dua edip Allah'tan dünya ve ahiretin hayırlarını talep ve niyaz eyleyin Bunlar günlük sayıları belli zikirlerdir, bunun dışında da zikri kalbi ile meşgul olun. Şimdi onu size tarif edeyim, beni dinleyin. La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Buyurun sizler de beraberce söyleyin, Allah şair olsun. La ilahe illallah, La ilahe illallah. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı yumun, gözünüzü kapayın. İçinizden Allah demeyi sessiz olarak devam ettirin. Düşünür gibi. Allah mübarek etsin. İşte böyle kalbinden sessiz Allah demeye zikri kalbi derler. Bunu da bir sayıya bağlı olmadan her yerde her zaman yapmaya gayret edin. Yolda, işte, otururken, gezerken, yaparken, gecede gündüzde kalbiniz boş vakit geçirmesin. Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Her anınız ibadet olsun, sevabınız çok olsun. Tabi bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Bid'atlardan uzak yaşayın haramlara, günahlara, bid'atlara hiç yanaşmayın. Sünnet-i seniyye yolunda yürüyün. Onun için ibadetlerinizi dikkatle efendim eğilin. Namazları beş vakit camide kılmaya gayret edin. Hanımlar evlerinde kılarsa olur. Erkekler camide kılarsa sevabı çok olur. Sabah namazından sonra oturup zikirle evrahta meşgul olup burada sabahları yaptığımız gibi işrak namazını kılın çok sevaptır. Sabah ile öğlenin arasında duha namazını kılın 4 rekat, 10'da, 11'de, 12'de. Akşam namazının sünneti arkasından evvabin namazını kılın, 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat. Gece yatarken taze abdest alın, 4 rekat namaz kılın, bu da çok sevaptır, abdesti yatın. Gecenin uykunuzu bölüp teheccüh namazına kalkın, sahura kalkar gibi bu da çok sevaptır. Böylece 5 vakitinize bu güzel namazları da ekleyin pazartesi perşembe günleri oruç tutun arabi ayların 13-14-15'lerinde oruç tutun sünnet-i seniyye de tavsiye edilmiş olan oruçlar vardır onları tutun oruçtan da sevaplarınızı kazanın ilim öğrenin öğretin emri i maruh nehi münker yapın İslam'a hizmet edin cihat eyleyin malınızla canınızla fikrinizle aklınızla Allah'ın dinine yardımcı olun sevaplı işlere koşturun hayır hasenat yapın arkanızdan hayırları kazanmanıza yarayacak işler yapın, bir. İkincisi, günahlardan kaçınmaya, takva ehli olma çok dikkat edin. Her türlü haramdan, günahtan iyice sakının, titiz Müslüman olun. Üçüncü tavsiyem de, kendinizi geliştirin, ahlakınızı düzeltin. Kötü huylarınız varsa, kendinizi kontrol edip, kötü huyları atın, iyi huyları alın, böylece Allah'ın iyi kulu olarak yaşamaya güzel huylu kullara Allah'ın verdiği mükafatları kazanlar gayret edin. Allah ekseriyette insanları güzel huyundan dolayı sever ve cennete ondan sokar. Onun için mutlaka güzel huylu olun. Yine İmam Gazel'in ihyasını okursanız hocamızın efendim şeyini okursanız tasavvufi ahlak kitabını okursanız oradaki nasihatleri tutarsanız bu hususta epeyce malumat edinmiş olursunuz. Şimdi her biriniz bir fatiha, üç kulü valla okuyun, duanızı yapalım. Allahü Rabbi lalillālilāhi alhamdulillah ve salām ve salām ala khayr al-khaliqillāh Muhammedin laahe wa sābi'il ajbān. Bismillāhirrahmānirrahīm. İnnalāzīna yuba'yāun k. İnnama yuba'yāun Allah. Yedullāhi <si> thawq <te> aidihim. <S conferdles> وَمَنْ ev بِمَا آهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُّتِهِ اَجْرًا عَز۪يمًا صَدَكَ <الْعَزِيمًا> Bu bir ahittir, beyattır. Ahdinize, beyattınıza sadık olun. Allahu Teala Hazretleri sizi sadık müritlerden, has müslümanlardan eylesin. İstikametten, şeriattan, tarikattan ayırmasın. Günaha, haramı bulaştırmasın. Nefse, şeytana uydurmasın. Tarikatın ince adabını, esrarını öğrenip arif kullar olun. Allah'ın sevdiği işleri yapın. Rızasına erin. Allah'ı seven, aşık ve sadık, halis, muhlis kullar olarak yaşayın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varın. allah Teala Hazretleri iki cehennetçileri bahtiyar eylesin. Bi hürmeti